Selamun ve Rahmetullah ve bereket. Bugün e, yaptığımız ders de aslında e, orta yolu tutmak hakkındaydı ve ruhsatlara e, sarılmayı adet haline getirmemek e, şimdi bu okul meselesi, askerlik meselesi veya oy meselesi gibi e, insanın hayatında çeşitli sebeplerle e, yüzde olduğu meselelerde e, evet bir kesim insanları tekfir ederek e, yanlış bir yol tutuyor. Doğru. Ama e, şöyle bir durum var. Mesela okul mevzuunda e, bir takım zorlamalar var. Askerlikte bir takım e, zorlamalar yani ikrah hali söz konusu. Böyle alanlarda da e, bir takım ruhsatlar var. Allah'ın bu ümmete rahmetinden olarak e, ikrah altında kalanlara bazı ruhsatlar var. Ama tevhidin tebliğcisi olan müminlerin, muahhit kulların e, peygamberleri örnek alarak şirkin her türlüsüyle mücadeleyi göze almaları e, burada önemli. Çünkü o peygamberler bizlere örnek olarak gönderilmiş kimselerdir. İnsanlardan gönderilmiş kimselerdir. İnsanların yapabileceği şeyleri e, yerine getirerek bizlere en güzel örnek olmuşlardır. E, ve hiç kimse de bir İbrahim Aleyhisselam'dan Allah katında daha değerli değildir. Bir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan Allah katında daha değerli değildir. Onların e, tevhid mücadelesi yolunda çektiği şeyleri e, çekmeden rahatça bu dünyadan göçüp gitmesi e, böyle bir hakka sahip değildir. Eğer biz La İlahe illallah sözünü e, söylüyor, bunu sahipleniyor, içeriğini kabul ediyorsak o içerik için gerekirse e, canımızı verebilmeliyiz, her mücadeleye de girebilmeliyiz ve asla ne okullarımızı, ne camilerimizi, ne devlet yönetimlerimizi e, Allah'a isyan eden kimseleri, Allah'ın dininden başka dinleri yerleştirmek isteyen kimseleri bırakmamalıyız, e, bunun mücadelesini yapmalıyız. Fakat bizim bu meselelerde e, takip edeceğimiz yol şu, öncelikle bu tevhid ehli insanların e, imanlarını salaha ulaştırmaları, sahih bir imanı elde etmeleri. E, salih amellerle bu imanı desteklemeleri, e, bu mücadeleye hazır hale gelmeleridir. E, elbette şirkin karşısında sağlamca durabilmek e, kalbin muhafazasına bağlıdır. Eğer bu muhafaza sağlanmazsa, e, kalp diri hale gelmezse, ufak tefek problemler karşısında geri adım atmaya başlar. E, az önce verilen örneklerde olduğu gibi işte doktorumuz ne olacak öğretmenimiz ne olacak şu görevdeki vatandaşımız ne olacak gibi endişeleri taşımamamız lazım çünkü Allah Azze ve Celle bu dini bu dinden nasibi olmayan kimselerle de destekler buyruluyor hadis-i şerifte bizden istenen şeylerin peşinde olmak zorundayız biz bizden istenen şeylerin mücadelesini vermek zorundayız bizden iman istenmiş bu imanı şirk küfür gibi onu bozucu unsurlardan korumamız istenmiş. Bu yolda gereken neyse onun mücadelesini e, vermemiz istenmiş. E, dünyayla ilgili meselelere gelince o artık Allah'ın e, bir vadidir Eğer biz Allah'ın emirlerini yerine getirirsek e, yoksa bizler Allah'ın bizden istediklerini boş verip Allah'ın bizden istemediklerinin peşine düşersek e, zaten işin başında e, en büyük kaybı vermiş oluruz. En büyük e, yanlışı yapmış oluruz. Evet, e, metot olarak mesela çocukların e, okullarda bu vermesi gereken mücadele, ailesinin bu çocukların arkasında durması e, toplum olarak böyle bir mücadelenin verilmesini gerektiriyor. Ferdi olarak yapılacak şeyler değil. Burada bir abrek yapsa, bir Ebu Muaz yapsa, bir Saaddin bir Vakkas yapsa bunu tek tük ferdiyette kalırsa bunlar e, elbette çok büyük bir başarı elde edilecek gibi gözükmüyor. Ama eğer bu toplumu bilinçlendirmeyi başarabilirsek e, bu mümkün olabilir inşallah. Zaten e, bütün gayemiz de bu. Yani iman edenlerin la ilahe illallah sözünü söyleyenlerin kaliteli bir e, imana sahip olmaları. E, bunun mücadelesini vermek zorundayız. Bu da akidemizin e, bu akideye dahil olan bidat unsurlarından, hurafelerden İsrailiyatlardan temizlenmesi yeni gelen neslinde ee, bu tertemiz akide üzerine yetiştirilmesi esasına dayanır. Eğer biz bu yolda gereken mücadeleyi verirsek gerisi inşallah e, çorap söküğü gibi gelecektir. Fakat e, biz okula çocuğunu göndereni tekfir edenlere karşı bir cephe olarak hayır çocukları okula gönderelim deyip de ee, oradaki şirklerle hiç mücadele etmezsek e, oradaki şirkleri de görmezden gelirsek bu sefer başka bir yanlışa tefrite düşmüş oluruz. Orta yolu muhafaza etmemiz lazım. Evet burada e, belki tekfire konu olan bir soru yok çünkü e, insanlar ikrah altında önemli olan e, bizim bu insanları kaybetmememiz çünkü e, o hale geliyor ki insanlar e, bu demokratik sistemlerin savunucusu haline geliyor, hayır böyle olması lazım diyorlar bu hiçbir zaman bizim yolumuz değildir olmamalıdır peygamber aleyhissalatü vesselama mesela e, kavmi tarafından, müşrikler tarafından sen bizim önderimiz ol önderlik istiyorsan e, işte en güzel kızlarımızla evlen istediğin buysa tekliflerine karşı bir elime güneşi bir elme de ayı verseniz ben yine sizin dediğinize yanaşmam diyerek onların bu tekliflerini reddetmiştir. Bir de kabul etseydi ne olurdu diye hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Yani e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu tebliğini, bu teklifini kabul etseydi de e, dinini gizlice yaymaya e, devam etseydi belki e, İslam devletinin ilk e, muhalifi olan Müşrik Araplar karşısında değil, kendi safında yer almış bulunacaktı ve belki Osmanlı'nın o üç kıtaya ulaştığı topraklara belki o dönemlerde ulaşılacaktı. Bizans'a karşı Araplar tamamıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafında yer alacaktı. Bu sebeple şirk konusunda bizim safımızda ya işte Sofiler de gelsin, onlar belki Allah'tan gayrından medet istiyor ama en azından Tağut'u reddediyor gibi bir mantıklı hareket edilemez. Bunu bir... Teslim etmek lazım, tespit etmek lazım. Ondan sonra e, makam konusuna gelince mesela e, geçmişten beri TC tarihinde diyelim bazı cemaatler e, işte mensuplarını okuttular, belli mevkilere getirdiler fakat iman ve tevhid noktasında bunlar e, gereken önlemleri almadığı için ferdin ıslahında e, gereken önlemleri almadıkları için bu mevkilere gelen insanlar Müslümanlarla mücadele eder hale geldi. Yani bu mevkileri teşkil eden Müslümanlar e, başka korkuları sebebiyle yani bu işten fethetmeye e, kalktıklarını söyleyen insanlar geldikleri bu mevkilerde kendilerinden daha üstün olan mevkilerden korkarak Müslümanlara diğerlerinden daha fazla zulmeder oldular. E, bunun sebebi bakın Hirakil'de örneği var. Bizans kralı Hirakil'de. Hani ona Peygamber Aleyhisselatü tebliği ulaşıyor, mektubu ulaşıyor. O da iman ediyor. İçeriği kabul ediyordu. Fakat e, halkına bunu açıklayınca halkının ileri gelenleri tarafından Aleykümselam ve halkının ileri gelenleri tarafından bu teklifine karşı çıkılınca yani onun imanına karşı çıkılınca makamını terk edemeyerek makamının korkusuyla imandan vazgeçiyor. İşte bizim en azından bu makamlara gelen yetişmiş elemanlarımız da bu düşüklüğü yapmamalı. Bu sebeple gayemiz belli mevkilere gelmek değil. hiçbir peygamber siyaset peşinde olmamıştır. Taraftar toplama peşinde olmamışlar. Eee Bilakis kaliteyi elde etmeye kaliteyi elde etmeye çalışmışlardır. Tevhid de asla taviz vermemişlerdir. Yani bunun birkaç farklı örneği var. Mesela bir Yusuf Aleyhisselam'ın e, bugünkülerin belki tağut diye nitelendirdiği e, bir yönetim şeklinde görev alması gibi. Ama o bu aldığı görevde e, batıl ile hükmetmemiştir. Bunun gibi. Yani o o mevkilere gelenlerin bu tür e, batıl işler işlememesi lazım. E, bunun da sağlanması için e, önce akide'nin ıslah edilmesi, bu ıslah edilen akideye göre de e, yeni neslin terbiye edilmesi, yetiştirilmesi, yani kaliteli Müslümanlar e, çıkmasının sağlanması. Evet. İnşallah e, ne demek istediğimiz anlaşılmıştır. Bu hiçbir zaman, yani çocukları okula gönderin e, sözü, ya bırakın orada istedikleri gibi şey koşsunlar anlamına gelmemeli. E, çocuklar elbette okula gider ama orada e, işte ne yaptırırlarsa yapsınlar anlamına da gelmez. Bu e, gereken mücadele verilmeli. Çünkü insan ekmeksiz, açsız durabilir ama e, itikadından akidesinden, tevhidinden e, taviz veremez. Canından geçer, tevhidinden vazgeçmez. E, müminler için e, bu böyledir. Yani rızık için başını açanların örneği e, çok olmuştur. E, din ile dünya arasında tercihte bırakılanların e, dünyayı, dünyayı tercih ettikleri numuneler çok görülmüştür. İşte Kaliteli bir Müslüman bunu yapmamalı. Asla e, geçici menfaatler, e, dünyanın geçici menfaatleri gözetilerek Allah'ın ebedi vaatleri terk edilmemeli. Evet. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. <gülüyor> efendim söylemişti.